Evliyanın kerameti haktır. Kardeşler, biz bu evliyaları Allah dostları olarak biliyoruz değil mi? Allah dostu olmanın alameti, Allah Teala onları diğer insanlardan biraz daha fazla destekliyor. Fazla seviyor, onların isteklerini daha fazla yapıyor. Bizden farkları işte bu. Peki kerametle bu zatların ilgisi nedir? Şimdi onun üzerinde duralım. Rabbül Alemin peygamber efendilerimizi desteklemek için onlara mucizeler göstermeyi nasip ediyordu. Evliyada görülen olağanüstü işlerin adı ise keramettir. Peygamber efendilerimizin hepsinde görülen mucizeler aslında Allah Teala'nın dilemesiyle olmuştur. Kerametler de böyledir. Rabbimiz... Onların dostu olduğunu bize ispatlamak için bunları yapmıştır. Peygamberlerin peygamber olduğuna cümle âlemi inandırmak için Rabbimiz Teala onların elinden mucize göstermiştir. Aynı şekilde evliyanın da peygamberinin yolundan gittiğine insanların şüphesi olmasın diye Allah Teâlâ Hazretleri onların elinden bir takım olağanüstü haller göstermiştir. Sadat-ı Kiram efendilerimizin de gösterdikleri birtakım kerametleri vardır. Kerametin gayesi, bizim onların gerçekten Allah-u Teala'nın yolunu tam takip eden insanlar olduğuna inanmamız içindir. Allah'ın bir ikramıdır. Biz ona inanırsak ne olur? Evliyanın yaptıklarını yapmaya çalışırız. Onların yoluna imanımız artar. İçimize şüphe gelmez. Onların söylediklerinden kalbimiz mutmain olur. Din hususunda söylediklerinde hiç şaşırmayız, yabancılık çekmeyiz. Bize faydası olur. Onlar da bu tür halleri görmesek ne olur? Bakınız, televizyonlarda durmadan ahkam kesenler oluyor. Adı ve sıfatı ne olursa olsun her gün yeni bir şeyler çıkarıyorlar. O insanlara da ümit bağlayanlar oluyor. Şimdi bizler Allah dostlarını tanımamış olsaydık ne yapardık? Mübarekleri işitmeseydik, onları görmeseydik ne yapardık? Biz de onlar gibi televizyon başında medet umar dururduk. Bazılarında da inanırdık. Birine inanmasak, diğerine inanırdık. Bu durum her devirde olmuştur. İnsanları yanlış yola sevk eden pek çok sebep olmuştur. Sadece bu asırda değil, her zaman görülmüştür. Peygamberimiz devrinde bile olmuştur. Münafıklar hiç eksik olmamıştır. Daima insanları İslamiyet'ten uzaklaştırmak için alimlerin yanında olmuşlar, daha sonra arkalarından konuşmaya başlamışlardır. İslam tarihinde bunlar çok görülmüştür. İşte gerçek alimleri, mürşidi kamilleri fark edebilmek için gerçek ilim sahipleri, Kur'an ve sünnetten pek çok hüküm çıkararak bize ipuçları vermişlerdir. Ölçü olmazsa, gerçek ile sahtesini birbirinden ayırt edemeyiz. Gerçek alimlerimiz, kerametleri iki kısmı ayırmışlar. Birincisi, eşyanın vasıflarıyla ilgili olanlar, ikincisi, Kişinin kendisiyle ilgili olanlar. Eşyanın vasıfları, özellikleri ile ilgili keramet şudur. Mesela ben dün ne yemişim, kimlerle konuşmuşum, onunla ne konuşmuşum, bunu birinin bilmesi bir keramet olur. Fakat bu kerametin insana bir faydası yoktur. Başkasına faydası olur. Peki bu nasıl olur? Ona şöyle fayda verir. Toplum içinde meşhur olur, menfaat toplayabilir, bana bir faydası yok onun kerametinin. Kişinin kendisiyle alakalı olansa, ibadetini güzel yapabilmek için, yaptığı ibadetin yanlış olduğunu anlayabilmesi için, Allah Teala'yı daha iyi tanıyabilmesi için, evliyayı bilebilmesi için ve onlara ait bilgileri bilmek bize faydalı olur. Bunu bilmemde fayda vardır. Çünkü bir daha yanlışımı yapmamaya çalışırım. Mesela Merzifon'da bir arkadaşımız vardı. Bir defasında bana şunları anlattı. Bizim evin önünde bir göl vardı, dedi. İçinde kazlar yüzerdi. Ben her sabah işime giderken onları izlerdim. Eğer günlük derslerimi yapmışsam ve o gün görevlerimi aksatmamışsam, kusurum olmamışsa, kazlar iki saf olmuş beni takip ederlerdi. Onların arasından sanki ben bir ordu kumandanı gibi, onları teftiş ediyormuşum gibi giderdim. Kazlardan hiç ses çıkmazdı. Sanki onlar hizaya geçmiş gibi dururlardı. Ancak ne zaman ki ben vazifemi tam yapamamışsam, o gün birinin kalbini kırmışsam, kötü işler içinde bulunmuşsam, işte o vakit aynı kazlar hiç düzene girmezler, her biri kanat çırpar, etrafımdan kaçışırlardı. İşte evliyanın, büyüklerin, din adamlarının kerametleri bu çeşit mevzularda insana faydalı oluyor, insan hatasını anlayabiliyor. Ancak mesela Hint fakirlerinin de Bazı papazların da bu hususlarda bir takım olağanüstü halleri olabiliyor. Çünkü İslam dairesi içinde zuhur etmiyor, iman konusunda temeli yok, onun için nefs ve şeytanın doğrudan müdahale ettiği bir iş oluyor. Bunun da onlara hiçbir faydası olmuyor. Nefse mal olan her iş zararlıdır. Nefis büyüdükçe Allah'tan uzaklık artar, firavunlaşır. En sonunda ne olur? Firavun gibi. ''Ben sizin Rabbinizim'' demeye başlar. Allah korusun. İşte bu yüzden keramet insanın nefsinin kabarmasına sebep oluyorsa zararlı demektir. Onun için evliyanın nefsi kemale erdiğinden bu gibi işleri ayırt edebiliyor ve kendi istifadesine uygun olarak fayda da görebiliyor.